Herkese günaydın. İstanbul'dan Şükran Akgün'ün kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Bolluca hayvan barınağında köpekler hasta, aç ve bakımsız. Belediyenin görevi sınırları içinde yaşayan insanların ve hayvanların yaşam koşullarını kontrol etmek ve iyileştirmektir. Köpekler Bolluca barınağında ölüme terk edilmiş. Öncelikle barınağa veteriner gitmeli ve hasta hayvanlar tedavi edilmelidir. Hayvanlar beslenmeli ve barınak koşulları iyileştirilmelidir. Hayvanların yaşam hakları korunmalıdır. PD'ye görevlerini yerine getirmelidir diyor Akgün bu kampanyasında. Nurdan Taş'ın kampanyasında Manisa Hayvan Barınağı'nın durumuna dikkat çekmiş. Manisa Turgutlu Hayvan Barınağı'nda hayvanlar berbat durumda. Açlıktan yavrularını yemek zorunda bırakılıyorlar. Birçok hayvan hastalıkla, çaresiz, bakımsız ve muhtaç durumda. Ne olur kampanya imzalayıp bu hayvanları çaresiz bir şekilde ölmekten kurtaralım. Belediye bir veteriner tahsis etsin ve acilen barınaktaki şartları düzeltsin. Hayvanların bu haline sessiz kalmayalım diyor Taş ve kısa sürede 65 bin kişinin imzalarını destek vermiş bu kampanyaya. Merve Meltem İrinen'de sokak hayvanlarının başka bir sorununa dikkat çekmiş kampanyasında Marmara Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Bauhaus adlı yapı marketin mağazasının önünde kedileri yakalayıp mevcut yerden atmak maksadıyla keti kapanları kurulmuştur. Mağaza yetkililerinden biri yakalanan kedilerin Göktürk civarlarında ormana atıldıklarını belirtmiştir. Tüm canlıların yeryüzünde yaşam hakkında sahip olduğunu bilmeyen ve yeryüzünü sadece insanlara ait zanneden hayvan dostlarımızı beslenemeyecekleri yerleri götürüp bırakan bir zihniyeti kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Her canlı bu yeryüzünün eşit olarak sahibidir. Marmara Forum Bauhaus madem yılda 3,5 ton mama bağışı yaptığınızı iddia ediyorsunuz, madem o kadar hayvan seversiniz o zaman o kapanları mağazanın etrafından kaldıracaksınız diyor İran bu kampanyasında. Sırada Öğrenci beli Derneği'nin bir kampanyası var. Ülkemizin geleceği liseli gençlerin ve ailelerinin sesine kulak verilmesini, çağdaş, bilimsel, eşitlikçi, parasız, laik eğitim koşullarının acilen sağlanmasını, eğitimi kaotik hale getiren proje okulu uygulamasından ve okul geleneklerine savaş açılmasından vazgeçilmesini, liselerin imam hatip liselerine çevrilmesine son verilmesini, öğrencilerin tercihleri dışında imam hatip liselerinde okumak zorunda bırakılmamasını, okullara öğrencilere düşmanca değil sevgiyle anlayışla yaklaşan okul yöneticilerinin atanmasını, çağdaş eğitimden yana öğretmenlerin kıyımına son verilmesini, karma eğitimden vazgeçme uygulamalarına son verilmesini, kamu vicdanının bir an önce rahatlatılması adına ısrarla talep ediyoruz. Çocuklarımızın yanındayız, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkma konusunda ...kararlı ve takipçi deniyor bu kampanya metninde milli eğitimin her geçen gün daha da farklı sorunlarla karşılaştığı günümüzde. Mert Esen'in kampanyası da yine eğitim sistemiyle ilgili ancak başka bir konuya dikkat çekmiş Esen... Ülkemizde üniversitelerin ilk ve acil yardım, paramedik, ambulans ve acil bakım teknikleri, acil bakım teknikleri, ilk ve acil yardım teknikleri gibi yaklaşık 7 farklı bölüm ismiyle ön lisans eğitimi sonrası mezunları olan Sağlık Bakanlığı 112 istasyonlarında, kamu hastanelerinde, halk sağlığı müdürlüğünde ve özel sağlık kuruluşlarında paramedik ünvanıyla çalışmaktadırlar. Günümüzde hiçbir meslek dalının birden fazla ismi olmadığı gibi lisans eğitimi gibi bir istekte bulunmaksa doğal ve olması gereken bir eğitim hakkı. Günümüzde gerek görev ve yetkililerinin öneminden gerek Avrupa Birliği standartlarından gerekse kendi alanlarında eğitimlerine devam edebilmeleri için paramediklere lisans ve lisans üstü eğitim vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Hastane öncesi alanın vazgeçilmez unsuru olan paramediklerin günümüzde ön lisans eğitiminin yetersizliği, verilen eğitime göre yetkilerinin tutarsızlığı ve paramediklerin kendi alanlarının dışında lisans ve lisansüstü eğitime mecbur bırakılması, paramedik alanında lisans ve lisansüstü eğitimi ki zorunlu kılınmıştır, paramedikler olarak sebebi tartışlamaz, mecburi ve en güzel hakkımız olan eğitim hakkımızı istemekteyiz diyor Esen bu kampanyasında. Karavan halkına kulak veriyoruz. Şimdi de karavanda yaşanan hava kirliliğinin oluşturduğu kokunun artık yaşanmaz boyutlarına geldiğini belirtmiş kent sakinleri. Karavanın birçok mahallesine yayılan bu pis kokunun giderilmesi için oluşturulan bir kampanyadır bu. Karavanda soluduğumuz ve bildiğimiz pancar küspesinden farklı lağım kokusu gibi bir koku mevcut. Bu koku daha önce de gündeme gelmiş ve bir sulama fabrikasından geldiği iddia edilmiş ama kesin çözüme henüz bulunamadı. Karavanlılar... Olarak bu koku üretim kokusu değil, arıtma tesislerinin yetersizliğinin ya da eski olmasının sebebiyle oluşabileceğini düşünüyoruz. Ve karavan merkezinin tamamen tesiri altında bırakan bu kötü kokunun giderilebileceğini düşünüyoruz. Gelen misafirlerimize durumu açıklamak bile bizleri üzüyor diyor kampanya metninde. İstanbul'dan Ahmet Can Aktaş'ın kampanyasına kulak veriyoruz şimdi de. Aktaş hala sonuca bağlanamamış. Paypal sorununa dikkat çekiyor kampanyasında. 2014 yılı verilerine göre Türkiye'de 2 milyonu aşkın kullanıcısı olan Paypal, dün gece yayınladığı bir bildiride BDDK'dan gerekli lisans alamadığı gerekçesiyle 6 Haziran 2016 tarihinden itibaren Türkiye pazarından çekilmek zorunda olduğunu bildirmişti kullanıcılarına. Yeni nesil işletme ve startup kültürünün gelişmesinde önemli rol oynayan Paypal, işletmelerin dünyanın her köşesinde insanlara kolayca para gönderip, alabilmesini sağlıyordu. 5000'in üzerindeki yeni nesil işletmeni etkileyecek, dünya ile bağlantılarını koparacak, ülkemizi bir adım daha geride bırakacak bu karardan vazgeçilmesini talep ediyoruz, diyor Aktaş bu kampanyasında ve hala bu konudaki mücadelesini sürdürüyor. Son olarak şimdi uluslararası bir haber verelim ve Tah Hindistan'a uzanalım. Kadına yönelik şiddet ve tecavüz vakalarının ne yazık ki yaygın olarak görüldüğü ülkedeki sıradaki kampanyada Böyle bir konu. Rohit poroli'nin başlattığı kampanyada 27 yaşında tecavüz edilerek öldürülen Cinha için adalet istiyor. Ülkede gittikçe daha da yaygınlaşan bu tür örneklerin artık önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor Pororli. Cinhan'ın bir hukuk öğrencisi olduğunu hatırlatıyor ve onun anısına hem söz konusu davanın hem de tüm benzer davaların çözülmesini talep ediyor. Paroli aynı zamanda bu tarz örneklerin yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin de yapılmasını talep ediyor. Kısa sürede 46 bin üzerinde imza alan kampanya nasıl bir sonuç alacak göreceğiz. Bu arada hala Özge Can yasası Türkiye'de de kanunlaşmış durumda değil bu konudaki mücadele de sürüyor.